Burçefem'in sevgili dinleyicileri, aziz dostlar, semavi olsun, semavi olmasın, her din az çok insanları kötü ahlaktan kurtarıp iyi ahlaka ulaştırmayı düşünmüş ise de hiçbirisi mübarek İslam dini kadar bu konuya önem vermedi. Yani ahlak konusuna en fazla önem veren din hiç şüphesiz ki İslam dinidir. Zaten İslam dini serapa güzel ahlaktan ibarettir. Efendimiz ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Evet İslam dininin ahlaki emir ve talimatı gayet kat'i kesin açık olduğu gibi insanların her türlü saadetini, mutluluğunu, huzurunu temin edecek bir mükemmelliyette insanlığın huzuruna çıkıyor. İslam dininde diğer bazı dinlerde görülen desisekar ve yalnız kendini düşünme, yani hodgâmlık, hodbinlik, menfaatperestlik olmadığı gibi zillet ve meskenete de tahammülü yok. Dini mübini İslam mensuplarından, Müslümanlardan izzeti nefis ve yerinde gurur ister. Evet, İslam dini Müslümanlardan, bunu istiyor. İslamiyet tekemmül etmiş bir din, gelişmiş bir din, tekemmül etmiş bir ahlaktır. Kur'an-ı Kerim az önce de söylediğimiz gibi baştan başa ruhi fazilet ve izzeti nefis düsturlarıyla doludur. Dünya bir zamanlar eski romanların ahlak fesadı içinde boğulurken, ahlak bozukluğu içinde yüzerken ahlak, izzeti nefis ve fazilet kelimeleri hatırlardan, akıllardan silinmişken, unutulmuşken, vicdan dediğimiz kalb selim yani manevi hastalıklardan salim bir kalp ve insaniyet mefhumları yalnız kitap sayfalarında kalıp unutulmuşken, Mekke'de dünyayı şereflendiren Hazreti Peygamberin, Peygamberler Peygamberinin, Gaye insan ufuk peygamberin ağzıyla bize tebliğ kılınan, bize tebliğ edilen İslam dini insanların bir benliği, bir izzeti nefsi, bir şerefi şahni bulunduğunu ve vicdan denilen ilahi bir nurun mevcudiyetini en açık ayetlerle beşeriyete ilan ediyordu. İnsanların bir bölümünün ve belki büyük bölümünün hayvan derekesinde yaşamaları tabii bir hal görüldüğü, o eski zamanlarda Kur'an-ı Kerim وَلَغَدْ كَرَّمْنَا Adem e ayetiyle insanın mükerrem ve muazzez bir yaratık olduğunu beyan ediyordu. Esaret ve asalet kanunlarının, daha doğrusu kanunsuzluklarının bütün şiddetiyle, olanca dehşetiyle Hüküm sürdüğü o zamanlarda İslamiyet bir insanın diğer insana üstünlüğünün ancak ahlaksızlıktan sakınmak ve vazife şinaslıkla yani görevine düşkünlükle mümkün olabileceğini bildiriyordu. Dinin büyük peygamberini ve inneke le alâ hulukin azim iltifatıyla yani sen büyük bir ahlak üzeresin. Efendim göklere çıkarıyordu. Bu iltifatla Efendimiz'i göklere çıkarıyordu. Bu üç kelimelik ayetin manası ya Muhammed muhakkak ki sen az önce de söylediğim gibi en yüksek ahlak üzeresin demektir. Şüphe yok ki Hazreti Peygamber dostları şöyle bir tarafta dursun en amansız düşmanlarının bile itiraf etmekten çekinmedikleri gibi Ahlakça en yüksek mertebede bulunuyordu. Kendisine peygamberlik gelmeden önce de bütün hemşehrileri, dostları, arkadaşları, vatandaşları arasında ahlakının güzelliği, ruhunun yüksekliği ve izzeti nepsi yüzünden emin unvanını kazanmıştı. Evet siyer kitapları, tarih kitapları bu konuyu çok güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Hele hele merhum Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiya ve Tevarih-i Hulefa isimli iki ciltlik muhallet eseri Nevi Şahsına Münhasır o tatlı, o hoş üslubuyla Efendimiz'in ahlakını bize anlatıyor. Okumanızı tavsiye ederim. Cevdet Paşa gerçekten okumaya, okutmaya Tekrar tekrar kıraat edilmeye şayeste ve bir eser. İstidrat kabiliğinden bunu da söylemiş olalım. Evet, ondan evvel hiçbir kimseye bu ünvan verilmedi. Hangi ünvan? El-Emin ünvanı. Böyle yüksek bir mertebe kimseye tevcih edilmedi. Emin, gaddarlık ve hiyanet gibi noksanlardan beri olan, eline, diline itimad edilen mutebet insana dinliyor. Hazreti Peygamber de bu evsaf, bu vasıflar fazlasıyla vardı mükemmel şekilde mevcuttu peygamberler veliler ahlak hakkında en kuvvetli fikirlerini söylediler dinlerin gayesi insanlarda kuvvetli bir ahlak meydana getirmek ruhlarda esaslı bir seciyenin teşekkülünü vücuta getirmek oldu tabi şimdi ben İslam'da ahlak konusuyla ilgili eserlerden bahsetme teşebbüsünde bulunsam uzun uzun konuşmam gerekecek çünkü bu sahada yazılmış eserlerin kaleme alınmış kitapların sayısı hayli fazla. Ama isterseniz kendisini çok sevdiğim, Mehmet Akif kendisini çok sevdiği için benim de çok sevdiğim Babanzade Ahmet Naim'in Ahlak-ı İslamiye isimli eserini özellikle münhasıran tavsiye ederim. Efendim bugünlerde hem Osmanlıca olarak hem de karşılığında Latin harfleriyle hazırlanmış olarak bu kitap neşredildi efendim. Dinleyicilere tavsiye ediyorum. Babansade Ahmet Naim biliyorsunuz büyük bir hadis alibi İslam bilginidir. Son dönemde yaşayan ve Akif merhumun da sahabeden sonra en çok sevdiğim insan diye efendim kanaat belirttiği bir, bir sattır. Dolayısıyla onun ahlakla ilgili bu eserini ciddi bir şekilde okumakta fayda var efendim. Evet semavi kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere. İncil, Tevrat, Zebur insanlara doğru yolu göstermek, Kur'an'ın tabiriyle sırat-ı kıymı, iyi ve güzeli bildirmek için nazil oldu. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burçefem'de devam ediyor. Allah'ın elçileri olan peygamberlerin tamamı, hepsi, bütünü, özellikle Kur'an'ın ulül azim diye tavsif ettiği, vasıflandırdığı beş büyük peygamber, Hz. Muhammed aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam ve İbrahim aleyhisselam, daima iyi olmaları için ümmetlerine nasihatte bulundular, iyi ahlak sahibi olmaya davet ettiler bu beş büyük peygamber vazifelerini bu yolda ifa edeceklerine dair efendim Cenabı Hakk'a söz verdiler ve sözlerini yerine getirdiler. Hazreti Peygamber'e din nedir diye sordular. Sevgili dinleyiciler, Efendimiz şu güzel cevabı, şu cali bir dikkat cevabı verdi. Din nasihattir, din nasihattir, evet böyle cevap verdi. İnsanların en büyüğü olduğuna hiç şüphe olmayan Hazreti Peygamber, ben size en üstün ahlakı tesis etmek üzere gönderildim. Bu istüli li ütemmime ahlak buyurdular. Risalet gibi ilahi vazifelerin en büyüğünü, manen en ağır olanını yüklendiği zaman hem şehrileri onunla haşa deli diye alay etmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'in 68. suresini teşkil eden Kalem suresi, şimdi söyleyeceğim şu ayetle başlıyor. ''Hokka ile kalemi, kalemle yazdıklarını şahit tutarım ki sen, Allah'ın nimeti sayesinde deli değilsin. Gerçekten huyun en güzeli seninkidir. Senin için tükenmeyen sonsuz mükafatlar var. Yakında sen de göreceksin, seninle alay edenler de göreceklerdir. Deli kimmiş?'' Ya böyle efendim işte mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim ondan feyiz almak isteyenler için ahlak kaynağından başka bir şey değil. O ilahi mecellede ne hikmetler, ne nimetler ne irşatlar bulunuyor. Hz. Peygamber ahlaki meziyetlerin en kıymetli madeni. Hayatı boyunca ahlakın kuvvetlenmesi, aklın daha mükemmel işlemesi onun için kutsi bir gaye oldu. Bu maden ocağından faydalanan felah bulur, kurtuluşa erişir. Faydalanmayan bahtsızlar ise hiç şüphe yok ki hüsranda kalır. Kuvvetli bir ahlak temin etmekte, ruhların terbiyesinde dinin esaslı bir rol oynadığı muhakkak. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır fazilet hissi insanda Allah korkusundandır diyen Akif, ahlakın temelini, esasını, Ana direğinde böylece belirtmiş oluyor. Evet Allah korkusu vicdanlara yerleşirse, Allah sevgisi kalplerde yer ederse mükemmel ahlak olanca özellikleriyle ve güzellikleriyle o zatın üzerinde tezahür eder. Evet kuvvetli bir ahlaka sahip olan insan riyakar yani iki yüzlü olamaz. Dostuna dost görünür, düşmanla düşman. Faziletli bir Müslüman kimseyi kıskanmaz, haset etmez, yokluğundan istifade edip arkasından kovuculuk yapmaz. Şurada burada söylemek için ayıbını kusurunu aramak adiliğine düşmez. Bu gibiler ancak saygısız ve soysuz olanlardır. Ne yazık ki kıskançlık hastalığı, çok yaygın bir hastalık, efendim, bu da Allah'ın haşa ve kella rezzak sıfatından şüphe etmeye kadar insanı götürür. Tehlikeli bir konu, kıskançlık yasak. Ahlak sahibi olan insanlar doğru sözlü olurlar, insanlarla konuşurken tatlı ve güzel konuşur, kullandıkları kelimelerin ısırıcı ve kırıcı olmamasına dikkat ederler. Evet, bu ilahi nasihatler Kalem Suresindendir efendim. Ahlak, insanların ruhi ve dini telkinlerden doğan, Yaşama kurallarıdır. Ahlak herkesin beğendiği, kıymet verdiği, önem verdiği, ayıp ve günah saydığı şeylerdir. Bunların aksi, bunların zıttı ahlaksızlıktır. Ahlak fazileti arar. Ahlak iyiliğe inanmak, iyilik yapmak ve yaptırmaktır. Ahlakın terazisi vicdandır. Ahlak sahibi olan insanlar iyi ve kötüyü vicdan gözüyle görürler. Evet mahzeni esrarda ne dinliyor, nizami ne diyor, doğruluğun bayrak çektiği yerde hakkın yardımı imdada koşar. Ey elif gibi kendi boyuna aşık olan mağrur, nefsini fazla sevmek seni kara sevdaya uğrattı. Elif gibi hareketsiz isen kanadı kırık kuş gibi yerinde otur. Yoksa B harfi gibi eski Arap harfleriyle başın önünde olsun Elif gibi harfler derneğine süs vermek, dürüst yaşamak istiyorsan, şehvet aletini yok edeceksin. Diken değilsin ama yükseklere tırmanmak istiyorsan, gül gibi elsiz ayaksız ol. Çocuk değilsin oyuna koşma, ömür değilsin uzamak sevdasına düşme. Gün sona erdi, güneş batmaya yüz tuttu. Gölgeler uzanınca sen de ışık gibi aradan çekil. Görmez misin ki, günün sonu gelince her şeyin gölgesi birkaç misli uzanır. Karga gibi gölgeye ne tapıyorsun? Kandil ışığı gibi karanlık düşmanı ol, kendini gölgeden kurtarabilirsen, ayıpların da gölge gibi aradan kaybolur. Karanlıkta oturmak herkesin işi değildir. Karanlıklar ancak bengi suyun yeridir.'' ''Ey başı gökte ayağı çamurda olan gafil, senin fikrinin seması tersine dönmüştür. Sabah güneşi sana o altın leğenini kendi benliğinden elini yıkaman için verir. Bu leğen işinde dünya kirlerinden temizlenmek istersen suyu güneşin baş kaynağından al. Güneş yuvarlağı senin sabunundur. Kanlı elbisendeki kirleri temizler.'' Bedenin garaz kirlerinden temiz değilse, kızıl altınla kaplasan bile toprak kadar değeri yoktur. Tabiat sana saçtığı hiddet ve öfkeden sonra içinde bir ışık da parlattı. Yalnız cehennem ateşinden değil, dünyanın acı tatlı hatıralarından da bahsetmek istedim. Yiğidin zırhı onun doğruluğudur. Terazi gibi dosdoğru kalmak istiyorsan, kalp doğruluğunu da ölçüye vurmalısın. Haksız yiyeceğin her arpa tanesi terazinin ölçüsüne eksiklik verir. Her şey birer birer kendi yerinde kalacak son gününde önüne dökülecektir. Sana gizli işlerin açık gösterilecek, az verdiklerin, çok aldıkların meydana çıkacak. Kendini alışverişte günahkar etme, çok vermeye, az almaya çalış. Gül eğriliği yüzünden kucağında dikenler buldu şeker kamışı doğrulukla o tatlılığı elde etti evet efendim nizami mahseni esrar'da böyle söylüyor güzel de söylüyor evet güzel ahlak üzere söylenmiş güzel sözlerin öyle Sayısı fazla ki bunları tabi teker teker sıralamak için uzun zaman dilimine ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki tarih müsahabelerinde İslam ahlakının özelleştirdiği ve güzelleştirdiği güzel insanların güzel hayatlarından güzel anekdotlar sunmayı sürdürürüz. Şimdilik bu kadarı kafi diyelim efendim. Allah'a ısmarladık.